Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Radyo turumuz modern sabahlar devam ediyor. 8:28 saatimiz. Kanka, Oktay dinici karşı stüdyoda yerini aldı. Günaydın kanka. Günaydın kanka. Evet sevgili dinleyiciler, kanka ne diye düşünenler olabilir? Kanka böyle gençlerin. Arkadaşlarına, en iyi arkadaşlarına seslenme biçimi bizde e, uzun süreç <gülüyor> bunu kullanıyoruz. Bugün başlamadı. <gülüyor> e, buradan yayından da tüm kankalarımıza yani tüm sevgili dinleyicilerimize günaydın diyelim. Günaydın kankalar. <gülüyor> e, günaydın... <gülüyor> e, bir kankamız daha vardı. E, kanka, kanka nerede ya? Öbür kanka e, bugün yok. E, ama ilerleyen dakikalarda yine kankalığını yapmak için... <gülüyor> Buraya kanka kankalarını yapar. Bu arada dinleyicilerimize de hemen sonuçta onlar bizim kankamız. kankamız evet. En başta bir itici geliyor ama <gülüyor> sonra kaptırırsanız siz de herkese kanka diyebilirsiniz. Evet kanka ne oldu? Kanka şöyle güzel bir uyarı yaptın. Dinleyicilerimize de söyledin. Şimdi sevgili dinleyiciler yani sabah gördüğünüz ilk kişiye günaydın kanka derseniz İlk başta bir tepkiyle karşılaşacaksınız. Ne kadar insanın ne oldu kanka <gülüyor> diye sorarsınız o tepkiyi anlatamayacak en başta. Yani yani ne kadar insanın kankası da olsa bu ifadeye e, şaşkınlıkla bakabilir ama sonra alışacaktır. O da kanka dedikten sonra e, her yer <gülüyor> kimse tutamazsın. Her şahane bir ortam olacaktır. Sen yalnız e, kanka seni kırmak istemem ama yanlış bir tespitte bulundun? Yani gençlerin böyle konuştuğu falan filan dedin. Halbuki ee, kanka... Kanka e, artık bu kankalık ve yaş sınırı yok. Dün e, Burhan Kuzu açıklamasını yaptı biliyorsun. Neyle ilgili ya? ya bu, e, yüce, kanka bakanlığı mı? Yüce Divan ile ilgili. E, yüce Divan'daki işte e, bakan, dört bakanla ilgili. Yani şey dedi, e, bakanlardan dedi, biz dedi birbirimize dedi, kız alıp veriyoruz dedi. Oğlan bizim, kız bizim dedi. O, aynen bu ifadeleri kullandı. E, ve e, kanka dedi, yani onlar dedi, benim dedi hepsi dedi kankam dedi ben onlara dedi nasıl dedi yüce divan şeyini vereyim dedi kankalıkta bunu gerektir kankalıkta bu ondan sonra benim zaten e, ya dedim evet yani niye biz ruhu genç o, Burhan Kuzun'un da ondan kankalık mösesini şey yaptık yani çünkü bir ön yargılar bir şeyler falan bunları geçeceksiniz kankalar e, <gülüyor> lütfen bunları geçiniz e, başta stüdyodaki kankam olmak üzere bütün kankalara e, ve kankamlara kankam mı olur kankamlar mı olur kankamızın mı kankalarımız. Kankalarımız. Kankalarımıza buradan söylüyoruz. Aman dikkat diyoruz. Eyvallah kanka. <gülüyor> Sağ ol kanka. Yarım gün demek ki bir oylama oylam olsa sonuçta olan bizim kız bizim kanka e, bizim kankalık mevzusu. pampa, pampa bizim gerek, diyerek şey gerek, e, Vermeyeceğiz. Yani beni en çok sevindiren şey şu kanka lafını kullanmaya başladığımızdan beri programımızda bir yerli dizi sıcaklığı oluştu ya. En iyi dostlu olduk bir anda. Çünkü yerli diziyi açtın ilk bölüm daha kimin ne olduğunu bilmiyorsun. İki adam birbirine kanka diyorsa biliyorsun ki onlar dizinin genci ve arkadaşlar. İşte artık o kalktı. Sen onu kafada nasıl sileceksin kanka bilmiyorum. Yani e, o sana anlatıyorum ya buran Kuzu ki anayasa profesörüdür biliyorsun. Yani sayın evet Kuzu, doğru ama e, o hep gençlerle o beraber böyle. sonuçta profesör dediğin gençlerin içinde bir adam. O yüzden kankayı herkesten çok o kullanır. Hem, Çünkü onun çevresinde abi kanka kanka diye dolaşanlar var. Dolaşanlar var değil mi? E tabii üniversite. Yaz <gülüyor> Bey demiş ki bir de Kengs diye bir şey vardı demiş. Onu O da bilmiyorum. olsun. O ne? O da olsun. Yaz kankanın yanında şey mi yapacağız ya? Kengs ne? Herhalde bir grup kankaya arkadaşları ne haber Kengs diye selam vererek gidiyor. Ya gidiyorum. da şey mi acaba birkaç kankanın bir arada olduğu topluluk Kengs denir. Endemik bir kanka türü de olabilir. Olabilir. Ee, yaz kanka çok teşekkür ediyoruz. Ee, Yaz bey buradan. Yaz bey mesela şu dakikadan sonra çok da razı olmaz. <gülüyor> girdi çünkü. Şu anda <gülüyor> o dünyaya girdi. O dünyaya değil mi? girdi. İlk adımı attı. Bundan sonra Yaz kanka ile sohbetlerimiz rahat devam edecek. Ha, o zaman e... şimdi belki bir bize tweet atmak isteyen vardır. Kanka yazacağı anda elikittenenler vardı. Bir ha, yazsalar, ondan sonra kankasız konuşamayacaklar. Evet, bir kere kanka yazın. Sevgili diniciler, tüm kankalarımızı buradan sesleniyoruz İlla yani böyle bir yediğinizin içtiğinizin ayrı gitmesi şartı yok kankalık meclisinde. Kankalıkta önemli olan niyettir diyoruz ee, ve devam ediyoruz. Şimdi bu konuda biz kendimizi düzelttik ve bu ifadeyi, bu sıcak ifadeyi, sıcak ifadeyi kullanmaya başladık bugünden itibaren. Dün yine... Ve yeni bulduk bunu, bu lafı. Kankayı mı? Yeni çıkardık. Daha doğrusu yıllardır kullanıyorduk. Yalnız lütfen laf diye şey yapma. Hitap. E, hafifseme. Hafif. Affif zemem kanka, affif zeme kanka. Aman diyoruz, aman diyoruz tüm kankalar dikkat diyoruz. Şimdi e, bir aklıma gelen şey de acaba e, şimdi dün biliyorsun cumhurbaşkanlığından e, baş danışmanı ya da baş danışmanlarından biri İbrahim Kalın dün e, açıklama açıklamalar yaptı biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı sözcümüz olmuş artık. Evet sözcümüz. Tam olmuş. beyaz saray style'a kanka. Aynı öyle olmuş kanka. Beyaz Saray benim de aklıma o geldi. Bir yandan da şey düşündüm. Neden modern sabahların bir e, sözcüsü yok? Niye bizim programın dışa bakan yüzü vardı? Yıllarca sen o görevi çok güzel yerine getirdin. Yok o üçümüzden farklı bir olması lazım kanka. Ha. Yani onun şey, mantığı o. Aynı zamanda. Yani aslında hep arkada olan ama zaman zaman... Önde konuşan, mesela bugüne kadar biliyoruz bakanlar kurulu sözcüsü var, şey var yani... Hükümet sözcüsü vardı. Hükümet sözcüsü var ki onlar aynı kişi. Yani onun dışında e, ikinci bir sözcü teknolojisi devreye girince ülkemizde benim aklıma geldi. Modern sabahlarında böyle bir sözcüsü mü olsa acaba bir dördüncü kişi? Bizim bir sözcümüz olsa şey deme riski var onu. Ne konuştuklarını ben de anlamadım diye böyle sözcü mü olur? Biz onu uzun uzun anlatmamız lazım kanka bak böyle diyeceksin. Böyle kararımız budur kanka falan diyeceğiz. Ondan sonra kanka kanka kanka kanka kafa şişmiş adam gidip bir şey anlatıyor. Ne demek istemişler? Bir şeyler demek istemişler. Espirli, esprili yapmışlar. Falan. Kanka ama donanımlı falan birini düşün. Sen öyle anlamamış falan. Sen her bizim gibi düşünme. Mesela biz üç kişiyiz. Birimizin anlamadığını diğeri anlıyor ya. Evet öyle bir ama şişmesi oradan oradan yürüyoruz. Yani bu bulacağımız dördüncü kişi bir donanımlı olacak. Her şeyi anlayacak. Ondan sonra pek çok dile hakim olacak. Kime konuşacak? Mesela nedir bizim aramızdaki dil paylaşımı? Sen İngilizce, Anatoliyon High School. Hı hı, five, five Fransızca geçen Almanca. hafta gittiği için. Sen de Almanca doğru. Yani Almanca yani. Şimdi, bu üç dille de bakış birisi olması aynı lazım. Aynı anda bilen biri olacak. Yani e, aradığımız en büyük özellik bu. Hem gelenekten beslenmiş olacak hem yeniliğe açık olacak. Ve tanıyacak. Dünyayı bilecek. Türkiye'yi bilecek. Türkiye'nin şartlarını bilecek. bilecek. Sadece modern sabahları değil. Modern sabahlar... Dinleyicilerini değil, diğer dinleyicileri de bilecek. Diğer programların da dinleyicilerini bilecek. Evet, geldiği zaman onlara da kanka diyebilecek. İşte böyle bir adam bulmak da kolay değil, Oktay. Nerede konuşur? Nerede konuşacak? Onu biz öyle adam bulduktan sonra her yerde konuşuruz. Her yerde konuştururuz değil mi? Tamam, bu konu üzerine o zaman e, düşünüyoruz ve güzel maaşını da vereceğiz, yemek de... fişini de vereceğiz ve servis imkanı. Bunlar var, Modern Sabahlar Sözcüsü'nün. Ee, Hayatsırları da yüksek olacak. Bu konuda e, başvurusu olan ben bu bu işe yapabilirim diyen herkesin e, özgeçmişlerini ya da iki satırda olsa e, ifadelerini, laflarını, sözlerini -at kanka at kanka.biz adresine e, göndermelerini istiyoruz. Kankaiz.biz. Is. Kankaiz.biz. Is. Ama yanlış alınmış olmasın email adresi. E Evet işte bak Yaz kankadan hemen cevap gelmiş. Kankalar başvuruyu nereye yapıyoruz diye. <gülüyor> Tam 11 saniye önce yazmış Yaz Bey. Ee, o az önce yayında verildi. iki farklı mail adresi verildi. Aman karıştırmayın aman dikkat diyoruz. <gülüyor> biraz gündeme bakalım mı yoksa biraz şarkılarla türkülerle bakalım, ısınmaya bakalım, devam Bakalım bakalım. Buyurun tamam o zaman. Dünyanın gözü ha. dün ee, biliyorsun. Avrupa Hiç benim orada değildi hak... valla. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi büyük dairedeydi. Aa tamam doğru doğru. Ermeni soykırımını inkar davası vardı. E, aslında öyle değil tam. E, temiz mahkemesi bu. E, Hı -hı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararı temize götürmüştü. E, hangi taraf? İsviçre e, tarafı. Çünkü İsviçre İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçe'yi e, biliyorsun mahkum ettirmişti. Hı hı. Ee, ne demişti? Ermeni soykırımı uluslararası emperyalist bir yalandır sözlerinin üzerine. Ee, bu çeşitli taraflarla temsil edildi. İsviçre tarafı, Doğu Pelinçek ee, tarafı. İsviçre tarafında olarak üçüncü bir e, taraf olarak Amal, amal Alameddin girdi. Ee, tabii öyle olunca bir, bir kat daha arttı. Yani Zaten tabii. çok önemli bir dava. Ee, ama bir taraftan da acaba ne yapacak? Yeni gelin Yine e, aman alam ettin diyerek Hakikaten e, bir e, Yani şey de oldu sadece siyasi bir dava değil Bir taraftan da Hollywood Esintisi oldu davada E tabi kimse geldi mi Diye baktım ben zaten şöyle bir de Oyunculardan falan ha, mı öyle bir Yemek bir yoksa gelmeyiz demişlerdir hı. ona öyle, Ödül törenlerinde hafta parti var mı Demişlerdir Ve Sonra parti de yok ne yapacağız davada demişlerdir Yaklaşık iki buçuk saat sürdü Dava, dava sürmüş ee, Kaç dakika konuşmuş Kuluni, Bayan Kuluni, uzun mu konuşmuş? 8 dakika konuşmuş. Çok uzatmaya gerek yok demiş. Ve e, genel olarak değerlendirme şey, ben bunu e, şeyden de, bir takım başka yurt dışından gazetelerden de baktım. Hı -hı. E, genel olarak yani beklenen beklenen şeyi yapamadı Kuluni falan diye böyle bir. Zayıf kalmış? Zayıf kalmış biraz. Yani bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin büyük e, dairesi genelde yani ilk tarihsel. Biz tarih kurumu değiliz, tarihsel gerçekler üzerine bize e, şey yapmayın, bize topa atmayın gibi bir tavrı varken, Kulli e, e, Hanfendi ki iyi bir avukat diye biliyorduk ama tam e tersi yönünde o, o şeyler var. Yani Allah Allah. Ya, yorumlar Evliliğinde var. Evliliğinde mi bir sıkıntı var acaba? Herhalde Hadi öyle. Ya şey da var. George Kulli'nin kadının casının kariyerini mahvetti. <gülüyor> o yüzden böyle bir e, şey olmuş. E, hem az konuştu. Hem yanlış yerden konuştu. Hem az konuştu hem de öz konuşamadı yani öyle mi? Mesela? Yanlış yerden konuştu. Tarihsel bir şeyi büyük daireyi Ermeni soykırımının olduğuna ikna etmek. Eksenli bir konuşma yaptı falan diye böyle bir şeyler var. Bir, bir, bir, bir taraftan da bir hayal kırıklığı da mı var nedir yani? Ya da gerçi politik bir duruş da olabilir tabii bu da. Yani, bilmiyorum bakacağız canım. Bu, bu davada dediğin gibi sadece o dava bittiğinde konuşulacak bir şey değil. Sonrasında da uzun uzun konuşuluyor. Değişik yerlerden değişik yaklaşımlar olacaktır. Artık 3-4 ay sonra karar çıkacak ama dünyanın gözü e, bu George Clooney'de. George işte, işte, Nasıl gelecek, kimle gelecek, ne yapacak falan filan diye. E, öyle bir şey. Bugün bazı gazetelerin ilk sayfasında da var. Ve tabii son bir e, şey yapalım. Reklamlara mı gideceğiz? Evet reklamlara. Öncesinde bir şarkı dinleyelim ya. Öncesinde. Vın, vın, vın reklam olmasın. Zaten vır vır vır konuştuk kanka. Kanka... Ee, Zeynep Hanım da kankalar demiş. Ha. Ee, Zeynep Hanım en büyük kankasınız. Ee, hakikaten <gülüyor> e, kankaların şahısınız. Ee, Kankanın dibisiniz demiş mi? Sabah canlı, akşam podcast dinleyen işte benim Zeki Müren kankalar diye bitirmiş. Vallahi bravo. Vallahi yani kankalık cümlesi. Kankanın dibisiniz Zeynep Hanım. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Ee, ve tabii başvurular var. Ee, sözcüyle sözcü sözcü pozisyonuyla ilgili biliyorsun. He, biraz evet. İngilizce biliyorum demiş mesela Nuruceniz demiş. Almanca, Fransızca yok ama kalasların boyunu her konuya bağlayıp çok konuşabiliyorum her ortamda. Çok güzel. Sözcümüz ee, için en önemli özellik. Kankamızsınız diyoruz. Nuruceniz ee, ve teşekkür ediyoruz. O zaman biraz şarkılar, türküler. Oktay Bey Dinleyelim. buyursunlar. All Me's dinleyici, dinleyiciler. Up ...103.1 Radyo 30'da hemen ardından... ...reklamlar sonra bir şarkı daha sonra... ...kankalar yeni bir konuda buradayız. Modern, sabahlar. Modern sabahlar. Kanka hoşgeldiniz stüdyo bir kez daha. Kanka günaydın. Sevgili dinleyiciler, değerli kankalar... ...sizlere de günaydın diyoruz. Kanka artık bu yeni hitap şekli... ...hep böyle insanlar sevdiklerine... ...biz de yıllardır. Yani unutulmuş. bazı dinleyicilerimiz... E, ...ama yeter bu kanka muhabbeti baydı... ...diyen dinleyicilerimiz varsa... Ee, lütfen diyoruz Lütfen İki defa Ön birisine kanka bir arasınlar kenara... Bakalım bir daha kankasız konuşabiliyorlar mı kanka Önyargıyı bir kenara bırakın Lütfen diyoruz Kankalı mankalı konuşur kanka size Kanka Show. Ne kadar rahatlatıcı bir şey Programın adını da değiştirelim mi Kanka Show yapalım daha sıcak <gülüyor> Olmaz mı daha sıcak olmaz mı Vallahi baya düşündüm fark ettiysen Evet ee, Kanka Show mu Aha. Abi onu şey yapalım istersen Yani dinleyicilerimiz de Bir bütünüz hepimiz kankayız Herkes birbirine kanka diyor, kanka show, kaka kaka kanka show ee, olur. Aslında güzel olur. Yani sonuç olarak modern sabahlar ee, deyince zaten kanka kanka gelmiyor mu akla? yani ama kanka, o kanka kadar gelmiyor Hayır, bir kadar bu sabah kadar hiç gelmiyordu Kimsenin aklına ben modern sabahlar diyce ğular bizim kankamız diyen adam hiç duymadım Hayır, sırıtmaz onu demeye çalışıyorum yani mesela modern sabahlarda bir köşe yapalım kanka kanka show köşe falan gibi bir şey yapalım ama bu sefer o köşe dışında Sanki kanka kankalık değilmişiz. yokmuş gibi aynen anlaşılacak o da sayna kanka O yüzden e, ben varım diyorum kanka Kanka ben de varım. Zaten senin söylediğin bir fire şey... Fahir geldiğinde şimdi öğleden sonra... Öğleden sonra dediğim saat 9'dan sonra bizim programımızın öylesi saat 9. <gülüyor> Fahir kankayı mı diyorsun? Fahir kanka geldi. Geldiğinde... Fahir dediğin fire kanka mı? Fahir kanka. Fire Tevfik Fahir kanka. <gülüyor> geldiğinde haber kanka? Kanka şovu hoş geldin dediğimizde... Adam diyor, yanlış mı geldi falan derken... O da bir iki defa böyle bir rahatsız olur. Kanka kanka dediğimizde. Evet. Sonra şey olur nasıl olacak acaba? Dur bakalım tepkisi ne olacak? İstersen pazartesi başlayalım kanka şova. Kanka şova mı? Kanka şova'nın kanka özelliği ama... kankalık olduğu için temelinde istediğiniz abi. Şu anda başlarız. Kanka şova. Kanka kanka şov. İşte biraz çalışalım o kanka da. K'lerin şey yapmamızı falan. Çünkü zor yani. Söylenişi de zor. E doğru. Sonuçta kankalık emek ister. Doğru öyle. Herkese kanka olunmuyor ki. Ben evet. herkese kanka olurum. Kankalar Güzel. günaydın demiş ee, Gül Hanım <gülüyor> e, Sabah akşam dinliyorum çünkü Kankalık bunu gerektirir demiş kaka kaka kaka Kanka show. Gül Hanım teşekkür ederiz ee, Gül kanka diyeceğiz bundan sonra Hanımlı beyli konuşmak yok artık Doğru. Ee, yaklaşık 15 yıl oldu Dinliyoruz demiş Hakan kanka Anlarız anlatırız ne dediğinizi kankalar Maaş ne demiştiniz demiş Maaş 35 bin dolar Kankalar arasında maaşlık Hayır sözcürlük. ayrıntıdır İstiyor ya Modern sabahlar sözcülü o yani kankalık bir tarafa iş bir tarafa ayda 35 bin dolarını cebine koyacağız. Biz en başta büyük getirir mi? E tabi yani her ay 35 bin dolar sözcüğümüze ne söyleyeceğini bilmediğimiz bir adama vermemiz e en başta bir yük getirir ama getirisi bence daha önemli. Uzay insanı demiş ki uykumuzdan feda edip postcat yükledik Mixcloud'a yetmedi. Mediafire'da reklam görmesinler diye pro üyelik yaptırdık demiş. Kanka diye bitiyor ee, sonu. Twitter'ın sonu. Ee, kanka çok teşekkür ediyoruz. Ee, Cengiz Kanka. Kendisinin istediği isim olarak Cengiz Kanka diyoruz biz. Bu arada e, dün Obama... E, bir Suudi Arabistan ziyareti oldu. Evet, Michel baba. Obama başını örtmemiş falan evet, diye bir sürü bir haberler çıktı, ee, bir gerilimler olmuş, bir şeyler olmuş, çok yorum yapılmış daha doğrusu. Hı -hı. Neyse Amerika'ya döndü, döner dönmez ilk olarak Yunanistan'ı aradı, Chiprası ee, aradı ve e... kanka mı dedi yoksa sayın Chipras mı? Dedi? Hayır kanka dedi. Hadi canım, kanka, kanka canım. demiş. E, ne diyecek abi Obama? Doğru kanka adam. Kankalığı biliyor kank... yani. Kanka diyecek ee, ilk başta kardeşim demiş. Çünkü yaşlı kardeşiyiz. Çok küçük ya. Ondan sonra... E, sonra bir ladere geçmiş. En son kanka en diye kapatmış. En son kapanmış. kanka. Zaten e, böyle, böyle bir şey vardır yani. Eğer büyük olan kanka demezse küçük olanın ilk tabii kanka ki, demesi tabii çok uygun değildir. Diplomaside tabii. Yani normal bizim yani sosyal hayatımızda böyle bir şey yok ama diplomaside böyle bir kural vardır. Bir ilişkide de e, ilişkinin kankalığa geçip geçmediğini büyük taraf ilk dille, dillendirir. Yani biz artık kankayız der gibi. Ne haber kanka dediğinde genç olan da bilir ki tamam demek ki ilişkimiz artık kankalık mertebesinde değerlendiriliyor. Karşısında iyidir kanka. Veya nasıl olalım kanka? Ya da sen nasılsın kanka? kanka. Evet. Cevabı öyle vermek doğru olur. Ee, Obama telefonu açmış. İlk başta işte e, bir çalmış, açılmamış. Sonra bir daha aramış. E, meşgulü almış falan. Sonra bir daha aramış. Bir yarım saat sonra geri dönüş ne olmuştu. oldu kanka demiş. Ne oldu kanka falan diye böyle bir şeyle başlamış telefon konuşması. Ondan sonra bir iki tane öğüt vermiş Obama. çıprasa Tebrik ediyorum. Sevgi saygı ikisi kuralım. <gülüyor> Sevgi ve saygı. <gülüyor> Esprilerle şakalarla geçmiş. Şimdi çıpras genç ya. A, genç ya, ya. Şimdi... herkes şimdi espriyle şakayla şey yapacak Espiriyle şakayla yaklaşacak bir de herkes genç liderle ben çok iyi arkadaşım ben de gencim falan gibi bir şeyler çiprası yapmaya çalışacak Yapmaya bu. çalışacaklar Obama da ben demiş sana tek bir öğüt vereceğim demiş başarılı olacağına inanıyorum kanka demiş ee, Ama demiş tek bir öğüt vereceğim demiş aman demiş arada sırada demiş dinlenmeyi unutma demiş Niye? Ara ara kaçacaksın kanka demiş kafayı biraz düzleyeceksin Obama yapıyor onu biliyorsun Kaçıyor değil mi? Tabi ama geç kaldı o kararı almak için. Yani e, ilk... Saçlarına aklar düşmeden yapacaktı onu. Ta zaten tam da onu demiş biliyor musun ki Hadi e, canım. E, aynen onu demiş Çipres'a. Eğer demiş dinlenmeyi unutursan ve bir ara sıra böyle e, uzaklaşmazsan kanka demiş. Saçların hemen beyazlar senin de demiş Benim demiş. Benim halimi görüyorsun demiş. O yüzden... Bilkozbi e, gibi oldun demiş. ikinci dönemimin ortasında. Bilkozbi dememiştir herhalde ya Bilkozbi şu anda... Herkes bilir onu. Bilkozbi Yunanistan'da da biz nasıl... Huxable kanka diyorsak Yunanlar da öyleder. Kalisperya Huxable kanka. Ama şimdi işte tartışmalı bir isim ya Bilkoz Bey. Ha Tix, doğru. Tiksinti. Bir tiksinti şey. var yani gündemde. Ama Tamer Karadalı'yı da bilmezler. Evet onu da örnek olarak veremez. Evet. ak düşmüş gibi söylüyor. Lady Gaga'yı mesela onun bir dönem beyaz saçı vardı. E işte şey. Vallahi Lady Gaga gibi kalırsın kanka demiş. Kend o, kendisinden örnek vermiş zaten. Hmm. İşte benim Beni de demiş, herkes tanıyor demiş. <gülüyor> benim gibi demiş. saçları beyazlar vallahi demiş. Üzülürsün demiş. Ben çok üzüldüm kanka demiş. Peki efendim falan demişler. Efendim yok demiş. Kanka diyeceksin. Kanka bana. diyeceksin bana falan, Ama falan demiş. Demeyeyim içim kalktı falan demiş Çipras. Son... nasıl ilk duyduğumuzda kankayı bir rahatsız oldu Rahatsız olduk. Çipras oldum. da öyle demiş. Ya, kanka ne kadar kapatmamış telefonu. Benim şansımda Obama var. Kapatamazsın ki adamın yüzünü. Şimdi benim şansım dün duymamdı. Ege. Sana ee... kim dedi kanka bu Senin kanka? şanssızdın. İşte söyledim ya Burhan Kuzu. Onlar benim kankalarım dedi. Ha sen tercize sana doğrudan kanka denmedi. Yo, Burhan Kuzu'yu örnek çok... aldığın için kendine Bugüne kadar çok kez kanka dendi Burhan Kuzu'yu örnek almak ee, diye bir şey yok hayatımda da ee... Rol model olarak ha, O var <gülüyor> o biraz... Yani ben sana geldiğim zaman kanka dedim Sen de sağ olasın kankalık bunu gerektirir diyerek hemen Çok az tiksindin bırak, Bıraktın kendini saldın yani kendine. O yüzden ama nasıl pişman mısın şu anda Hayır benim hayatımdaki boşluk muymuş ya diyorsun, Her şeyim mi? vardı Oktay Her şeyim kankam yoktu daha doğrusu kankalarıma hitap edeceğim bir şey yoktu. Artık o var. Oktay çok teşekkürler. Biraz Beatles dinleyelim. Dört ee, kankanın grubu. Ondan sonra kankalar. haberler falan filan. Beatles'ın Türkçesi kankalar değil mi? Modern sabahlar. Modern sabahlar. Kanka hoş geldiniz stüdyomuza. Kanka ne oldu ya? mikrofonumuz galiba. Kankanın mikrofonu. Valla kankiştolar <gülüyor> sizi görünce valla keyfim yerine geldi. İşte yükseldi. valla. kankiştolarım benim. Herkes, Canlarım. Herkes başka bir şekilde hitap ediyor demek ki kanka. Tabii hmm. tabii o kankalığı biraz daha bir kankada böyle bir şey var ya sert bir taraf var. Tabii kanka. canım. Kanka... Kankiştolar daha biraz labali biraz Yok, daha sanırım labali, sanki. Yok samimiyet var ya kanka Kanka ayrı, kankiştolar ayrı, kardu ayrı, bro ayrı. Kardo mu? Kardo. Kardo çalışıyorum gibi. Burada. Hayır canım kardeşimin kısaltması kardo. Kardo. Ha, Orti gibi yani. Bir nevi öyle diyebiliriz ya. Sevgili dinleyiciler Radyo OTTU 20. yılını kutlayacak bu 31 Ocak'ta. 20 yılı geride bırakmış olacağız ve güzel bir partiyle 20. yaş günümüze gireceğiz. If Performance Olda ve 103 şanslı dinleyicimiz de o gece bizlerle birlikte olsun diye davetiyeler dağıtmaya başladık. Bu sabah İki çifte davetiye vereceğiz. O 103'ün dördünü belirleyeceğiz yani. Eyvallah Gardo. Ee, daha doğrusu 103 kankamızla beraber o gece bulacağız. Bugün 4 kanka, tane evet. kankayı biz belirleyeceğiz. 103 için. kanka ve tabii ki radyotunun kankaları. İşte 103.1 çünkü. <gülüyor> o da işte radyotunun e, kankaları. Yani herkes birbirinin bugüne kadar radyotuya girmiş çıkmış. Herkes birbirinin nesi? Kankası. kankası. kankası. <gülüyor> <gülüyor> Bravo nasıl bildiniz ya hemen. E, onların Herkesin bir arada olacak Cumartesi akşamı If Performance oldu bir partimiz olacak. Ona özel davetiyeler veriyoruz sevgili dinleyiciler. Ve bu sabahki sorumuzda dostların birbirine hitap şekilleriyle ilgili, arkadaşlarınıza taktığınız isimler, genel olarak arkadaş grubunda birbirinize seslenme biçiminiz. Bunları soruyoruz. Telefonumuz 21330. Twitter'dan bize ulaşmak isterseniz @modernSabahlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ee, i̇şte kankamı diyorsunuz diyorsunuz odiyorsunuz. Kardo mu diyorsunuz? Kardo mu? Işte mu, mu diyorsunuz? Bunların hepsini şöyle bir listeleyelim Biz de arkadaşlarımızı samimiyet derecesine kadar bu isimlerle şey yapalım yani. Çünkü herkese de kanka Ama denmez yani. denmez yani. Bazısı da başka kısaltmalar kullanır. Sağladığım Kısaltma Sevdiklerime bu. kanka diyorum. Az sevdiklerime, az görüştüklerime çavuş diyorum mesela. O, o başkan diyenler var birbirlerine. E başkan var, gözüm var. Bunları bir öğrenelim. İlişki biçimimizi şekillendirecek kelimeler bunlar. Bazen bu kelimeleri bilmediğimizden doğru ilişkiler kuramadığımızda oluyor. Maalesef. Başka başka seviyelerde seyretmesi gereken şeyler maalesef, e, yanlış yerlere maalesef, gidebiliyor. Maalesef, maalesef. Dinleyicilerimizden bu konuda biraz yardımcı olmalarını istiyoruz. İstiham diyelim. ediyoruz. Kabul buyurunuz efendim. Ve aynı zamanda belki biz de onları doğru bir şekilde yönlendireceğiz. Senin aslında kankan var haberin yok diyerek. Günaydın efendim. Oho. Kanka. Kanka. Kankayı bağlayamadık. O Kankayı zaman biz niye bağlayamadık İçeriden yani? yardım bekleyeceğiz kankalar için. Kankaya valla içeriden bir yardım. Hemen buradan seslenelim. Yayında bağlanmak isteyen kankaları 136'dan stüdyomuza ulaştıracağız. Ben üzerine. içerideki kankalara seslenmek istiyorum. İçerideki Fa... kankalar lütfen bize 136'dan göndersinler kankaları. Fa... Günaydın kanka. Maalesef. Ee, fan... ee, günaydın kankalar. Ha, ha günaydın. <gülüyor> günaydın kanka. Hangi ee... Hangi kankayla konuşuyoruz biz? <gülüyor> ben Hesam kanka. Hasan kanka. Hasan kanka Hesam hoş kanka. Geldiniz. Hesam, Hesam. Hesam, Hesam. Hesam, uzaktan mı arıyorsun? Hesam'la konuşmuştuk biz daha önce değil mi? Yo, bey... gayet Eskişehir yolunda Otoyol'a yakın bir yerdeyim kankalar. Hesam bey siz İranlıydınız değil mi? Evet. Yanlış doğrudur. hatırlamıyorum. İran'da nedir mesela e, kanka falan gibi şeyler? Ne der insanlar birbirlerine? Rafik diyebilirler. Ne diyebilirler? Dost anlamına gelir. Ee, Rafik. Raf bizdeki refiye'ye denk gelen bir şey. Rafik. Nasıl? Biz Türkçede de refik vardır ya. Onun ee, şey dost anlamına gelir tam olarak. Tamam, Rafik. Hani dostum deriz. İşte aynı şekilde orada da Rafik. Peki mesela ee, bir erkekli bir kadın evlilik dışı bir ilişki yaşıyorsa buna Rafik hayatı mı deniyor? dost hayatı gibi. yok öyle değil. yok, <gülüyor> tamam. yok, yok. onu o şekilde diyemiyoruz e gibi <gülüyor> başka rafik gibi o, daha ona... bu rafik benim tahminimce e, böyle yıllardır oturmuş bir şey de böyle hani dönemsel kelimeler uydururlar gençler kendi aralarında sonra yaygınlaşır ona benzeyen şeyler var mı sizin o da gençliğinizde kullandığınız vallahi ben ortam üniversiteden beri arkadaşım Hı -hı. kanki eee diyorduk bir ara. Sonra değişti kardiyo oldu. Kardeşin kısaltması kardo değil de kardiyo olarak kullanmaya kardiyo. başladı. Kardinalin kısaltması kardiyo. diye diyorduk unutulmuşsun. <gülüyor> evet başka? Bir <gülüyor> i̇şte Kankim... hacim diyoruz. Hacim işte. Hacim. Ne haber? Hacim. Naber? hacim. Eee yani genellikle bunları kolu kullanıyoruz yani. Peki çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ sağ olun. Olun kanka e olun. Rafik sağ yani hacım hocam bunlar zaten klasikleşmiş şeyler. Hani hocam bir de Odd ile özdeşleşmiş olanlardan. Bir Mesela Bar hocamız demiş ki sizi ağlatacağım. Belki artık beni görmek istemeyeceksiniz ama biz birbirimize genç kızlar diyoruz. Genç kızlar. Genç kızlar. Altın kızlar gibi. Kanka Zamanlar kanka. o vardı dizi popülerken. Funk monk demiş ki Twitter'dan yazmış bize e, bir kere daha kanka derseniz radyomu keseceğim demiş. Onun yerine kendisi teklif. de kanka desin. Daha rahat evet. Evet desin çıksın bir kere çıkınca <gülüyor> ağzından insan rahatlıyor ya. Zeynep Hanım kankalamasyon demiş mesela. <gülüyor> kadar güzel. <gülüyor> Gitsin Zeynep Hanım'ı kessin o zaman. <gülüyor> Funk monk beyefendi. Ondan sonra isim soy isim seslenirim tüm kankalarıma demiş Gül Hanım. O da çok bir tarz. bir tarz. O da bir tarz. Tabii bir tarz. tabii. Mesela nasılsın Oktay Demirci? Günaydın evet. efendim. Günaydın. Yine görüşüyoruz? Tamer benimmiş mi? Tamer, Tamer Bey e hoş geldiniz. Kaç yaşındasınız Tamer? Tamer mi? Bey mi? 32. 32. 32 abi. Evet. Tamer kanka parantez içinde 32 yazdık. Eee evet. kanka. Ee, ne diyorsunuz? Evet. Var mı yakın çok Aa, yakın var, arkadaşınız, hı. çevrenizde var, öyle bir çok şey? Çok yakın e, bir taş şey arkadaşım var. Şimdi her birine ayrı ayrı sesleniyoruz. Hı hı. Ve, İki tane Burak isminli arkadaşımız var. Birisi sarışın olduğu için sarı Burak diyoruz. Tabii ki. <gülüyor> Çok, Çok mantıklı. Kaşar yok. <gülüyor> Diğeri biraz fırlama olduğu için ona üç harfli T ile başlayıp Ç ile bir şekil. Tahmin, tahmin edelim evet. <gülüyor> i̇yi, i̇yi anlamda. <gülüyor> i̇yi anlamda tabii ki iyi ya anlamda. Var, var bir arkadaşım var. Daha ben çalıştım. Ona... Onbaşı olarak onbaşı diye sesleniyorum. Niye on çavuşluğa yükselemedim ya bu kadar senedir arkadaşınız onbaşı yani, mı kaldı? Şey Ona onbaşı, on onbaşı olarak hacı diye seçti. Niye sesleniyorlar onbaşı ne haber işte onbaşı yaşını yapalım falan diye. Var mı peki onbaşının altında yok. böyle bir şey var mı? Hani mesela sarı e, saçtan geliyor. Veya işte üç harfli yok. gibi yok, böyle yok. bir şey. Yok yok şey böyle hani biraz kendisi şey yapmaya çalışıyor hani. Böyle öne çıkmaya çalışıyor falan. Ben amiralim falan filan. Ben amiralim havasında <gülüyor> evet. sizinle konuşurken siz onbaşıyı yapıştırıyorsunuz. Biz de, de onbaşı diye hitap ediyoruz kendisine. Ve bir de e, beraber çalıştım. Bir arkadaşım var. Beraber aynı teziyata çalışıyoruz. Siz ne iş yapıyorsunuz bu arada? Sanki pehlivansınız <gülüyor> da böyle bir herkesin lakamı. E, özel özel bir, şey, e, bir vakıf şirketinde çalışıyorum. Hı hı. Teknik akşamım. Ama farklı bir iş yapıyoruz. Teviyat başında çalışıyoruz. Peki efendim. Ee, diğer arkadaşınıza taktığınız ismini de alalım. Diğer arkadaşınıza ortak diye hitap ediyorum. Ortak veya ortak. orti. Evet. Aynen o şekilde. Peki efendim. Peki, çok herhalde. teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Geniş herhalde fazla oldu ama. Yok canım bunların hepsine birden hepsine de bir kankalarım adım. diyorsunuz sonuç olarak değil mi? Yani bunlar evet. alt başlıklar. On başıdır. Evet. Sarı bıraktır. Evet abi bunlar alt başlıklar. Hani şey. İşte onbaşı, şişko, herkesin bir şeyi var. Nakabı Size var. ne diyorlar bu arada? Şiş yanak diyorlar büyük ihtimalle Tamer Bey. Çünkü üçe basıp duruyor <gülüyor> yanağıyla. <gülüyor> ya bana, bana tanker diyorlar ya. <gülüyor> tanker. <gülüyor> <gülüyor> şiş, şiş, şiş yanak. Tamer Bey çok teşekkür ederiz. Sağ olun. <gülüyor> Görüşürüz. Dört <gülüyor> ee, kişilik bir grup içinde CEO, patron, başkan, müdür diye hiyerarşik bir düzenimiz var demiş Zeynep Hanım. Ee, bu sadece bir grup demiş. Kimse başkan de... herhalde en popülerleri. CEO söylemesi ne kadar zor. Kimse de makamından şikayetçi değil demiş. İşte bak yani ne kadar güzel herkes benimsemiş herkes, Bence herkes birbirinin altına oymaya çalışıyor CEO'luğa yükselmek için haberleri yok. Samimiyet onu perdelemiş biraz. Günaydın efendim. Good uh morning. -huh. Kanka. Bonjul. Kanka bağlanamadı. ya yani. hanım demiş ki ben değil ama erkek arkadaşımın bir erkek grubu var. Erkek arkadaşımız mı? <gülüyor> bir saniye. <gülüyor> erkek grubu var. Birbirlerine kuzen diyorlar. Kuzen. Hat Hatta WhatsApp'ta cousins diye grupları da var demiş. <gülüyor> Biz acaba şu Whatsapp'taki grubumuzun ismini değiştirelim mi Değiştirelim ya? artık ya yıllardır. Evet. Vallahi niye değiştirelim canım? Kankalar. Kankas. Grubumuzun adı Kanks. Kankalar. <gülüyor> Kanks veya Kankalamasyon. İzmir. Whatsapp'taki <gülüyor> 35 bininci Kankalar grubu olabiliriz yani. <gülüyor> İpek Hanım İzmir'de duydum. Kanki Jumping demiş. <gülüyor> günaydın Alo. efendim. Kimle görüşüyoruz? Cenk ben. Cenk, Cenk kanka. kanka günaydın. Günaydın. Buyurun Cenk Bey. İlk önce yaşınızı bir alalım. Yaşım 45. 45 yaşındasınız. Paradaşın 45. Evet. Ee, neler geldi, neler geçti, kim bilir, hangi hitaplar? Şu anda günceller ne ve eskilerde neler vardı bir hatırlayın lütfen. Valla şu anda en çok kullandığımız gibi tosunum Tosunum. Tosunum. Hmm. Yakın arkadaşlarla. Erkekler evet. arasında mı kullanılıyor bu? Ee, evet. Yoksa kadınlara Yok, da söylüyor. erkekler söyleyeyim. arasında. Erkekler... Kadınlara e, çok senli olduklarımıza e, Tosunum diyemiyoruz. Düve, Düve diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Peki ee, tek bir şey demiyoruz. Demiyorsunuz. İkimiyle ifade ediyoruz. Uygun olur efendim. Be bu tosunluğa e, ulaşmak için belli bir kiloya ulaşmak lazım mı yoksa ee, yok. Karakter sadece... tosunluğu mu bu? Ee, evet. Sevgi sözcüğü gibi düşündük diyelim. Peki efendim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. Görüşürüz. Hoşçakalın. Ee, Doğu Devrim Bey demiş ki bizde dilo var kankalardan hariç. Bundan hariç tüm hitaplar artı 18 demiş. <gülüyor> evet. <gülüyor> Teşekkür ederiz. Hakan Beydim de ne demiş? Asıl listeden girdiğim ee, Anadolu listesinden yadigar bir ifadesinden Anadolu ifade. listesinden, Anadolu, listesinden. Asif listeden Asif listeden Anadolu listesine girilen eee monsieur monsieur, monsieur. monsieur hmm. ifadesi varmış. Ondan sonra bakıyorum. Hafız diyor İsmail Bey. Bana da Bürge bazen monsieur diyor. Bir sevineyim mi şey gibi falan hani böyle biz sevmediklerimiz ama adama. ne geldi gene diyor. Hafız mı deme ni tercih ederseniz monsieur. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bizim eski dükkanın apartman görevlisi vardı. Onun adı da monsieur'dü. Onun gerçek ismi mi Mösyö'ydü? Yok canım bayağı bildiğin Mösyö'ydü. <gülüyor> İletişim sıkıntıları diye özel bir programımız olacak sevgili dinleyiciler. <gülüyor> Yok ya gal galiba Fransa'da... Adı mı ben... Hayır bildiğin Mösyö'ydü. <gülüyor> Bu onu fragman olarak düşünüyorum. Çok özetliyor çünkü. Orada benim e, anlamamı da koyar mısın o köşenin sonuna? Sessizliğini <gülüyor> anlamı evet, olarak. Anla Anlamam. Neyi anlamamış olabilir O da bir sıkıntı çünkü. <gülüyor> Ondan sonra biz üç güzel arkadaşız demiş Bahar Hanım. Ne kadar güzel. Sabina, Hı -hı. Ali ve ben. Yani Bahar. Aramızdaki hitap şekli Tontişler. Ve ben. <gülüyor> tontişler. Ondan sonra kankaları Çoğu, Çoğulu tontişler değil tontiş dolar O kadar şey geldi Hiç daha şapşikle karşılaşmadık Demek ki dinleyicilerimiz biraz yaşlandı Şapşik yani, duruma göre şey oluyor ama galiba Şimdi Mesela şu anda 50 yaş üstü Kanka diye itibiliyor <gülüyor> birbirine ee, <gülüyor> Şapşikler gençler Günaydın efendim Günaydın. Kimle görüşüyoruz Toros, Toros Bey hoş geldiniz. Toros kanka ya doğru Toros kullan kanka. şunu ya ha, Doğru kanka masyon buyurun efendim <gülüyor> Kankalamasyon hatta kankamasyonun da ötesinde değil Biraz değil yaşadığımız dönemi göre değişiyor galiba Böyle evet, eskiden lisedeyken falan halıoğlu teyzeoğlu falan gibi lakaplar vardı hı hı. Şimdi biraz hacı hafız falan gibi oldu Bundan sonra biz kendi aramızda böyle birbirimize combo falan da diyoruz böyle malak yavrusu ne, ne diyorsunuz? Malak Jombo. yavrusu combo <gülüyor> Jumbo evet. Çok güzel bir karababa evet. Ya. Disney filmi gibi. Evet, malak o, yavrusu o küçük Jumbo. Fil vardı ya Jumbo. Malak zaten yavru değil mi ya? Ya malak yavru da adı Jumbo. Jumbo. Nasıl yani. küçük fil Jumbo vardı ya? He. Onun gibi malak yavrusu Jumbo. En çok onun... şeyler şeyler falan da var işte ee, dünür, müdür, o durum şey duruma göre değişen bazı lakaplar da var. Birbirimize çağırdığımız. Özellikle... dünür diye seslendiğiniz kişinin dünürünüz olmadığını düşünerek. Tam Yok, listeye tabii listeye yazıyoruz. Değil ama işte yani lakap olsun diye. Peki lakap olsun diye size de dünür kaldı efendim diyerek birisine <gülüyor> hayal kırıklığı da yaşatabilirsiniz. Cumbo ve dünür olarak cumbo muydu neydi? Cumbo. Cumbo. Bir Jombo. adamın lakabı cumbo öbürü geliyor dünür diye. Ne kadar kendini dışlanmış hisseler ya. Dünür mü? Yok birbirlerine öyle cevap veriyorlar. Ne haber cumbo iyiyim dünür gibi. Hı. Görümce dediğiniz var mı hiç? Görümce yok ya maalesef. Yok. Bence gündeme gelmesi lazım. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Tamam. Hoşçakalın. Ömer Can Coşkun demiş ki kankilop. Kankilop. Bak kankilop. güzel. Ne kadar güzel. Artun Bey de ne demiş. Ahmet ise Ahmet. Veli ise Veli ama Mervan ise <gülüyor> Ondan sonra şu an çok revaçta demiş. Ne? Ee, ne o? Ha Samsa göndermiş. Ahiretliyim. Ahiret. Ahiretlik diye geçer Ahiretliyim, Ahiretliyim. evet. E, şu ara çok revanşta. Üstelik inanmayan bir grup arasında da demiş. <gülüyor> demek ki <gülüyor> yani. manmasakarlığın, manmasakarlığın yükseldiğini buradan anlayabiliriz. Herkes birbirinin ahiretli oldu. O zaman biraz reklamlara ne dersiniz? Hay hay. Aa, kankilop ikinci kere geldi. Kankilop varmış demek ki. Çok güzel. Çok, o zaman bundan sonra sırf ben, ben zaten senelerdir sırf kankilop kullanıyorum. Hay hadi comolok olduk hadi. Modern Sabahlar, Modern sabahlar. Modern sabahlar Radyo OTTü deseniz modern sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler Radyo 20. yılını kutlayacak bu cumartesi ve doğum günü partimize sizleri de davet ediyoruz. 103 şanslı dinleyicimiz bizimle birlikte olacak. İki çift de davetiye vereceğiz. Bu sabah davetiye verme için yaptığımız yarışmada sorduğumuz soruda arkadaşların hitap şekilleri. O kadar garip şeylerle doldu ki elimdeki kağıt kalan boşluğu daha da garipleşeceğini düşünüyorum. Sayın mı? Say bakalım ee, dinleyicilerimiz de 213 30'dan veya et modern sabahlardan bizi ulaşsın Twitter üstünden. Bak Kanki var, Kankilop, Kankilop var. var, Kankalamasyon var, Kardi var, Hacı var, Rafik var, Onbaşı var, Sarı var, Tosunum var, Hacıoğlu var, Haloğlu var, Teyzeoğlu var, Cambo var, Dünür var, Müdür var. Ee, bunlar sadece telefonla Bunlar bize sadece ulaşanlar. telefonlar. Bir dolu da Twitter Twitter'da var, Twitter'da var. Ee, Bakarız. Günaydın efendim. Günaydın efendim iyi yayınlar. Kimle görüşüyoruz? Okan ben. Okan kanka hoş geldiniz. <gülüyor> Okan kanka. Okan kanka o çok güzel oldu. Okan bey ne diye hitap ediyorlar size? Siz nasıl sesleniyorsunuz arkadaşlarınıza? Yani şöyle arkadaşlar arasında daha çok kanka e, arasında takılmak için pampa derler ama <gülüyor> e, en çok abimle biz birbirimize bizim oğlan diye hitap ederiz. Bizim oğlan. <gülüyor> o da bizim oğlan. E, Babam tarafından mesela çok kullanılan bir tabirdi. Siz de kendi aramızda takılırız böyle bizim oğlan ya da hacı. biraz ya, güzel, Güzelmiş. Bizim oğlan güzelmiş evet. ya. Bunu cümle içinde kullanır mısınız? Yani abinizle aynı ortamdayken birbirinize bizim oğlan diye mi hitap ediyorsunuz? Yani hani böyle çok yabancı bir ortam yoksa tabii ki yani öyle aile arasında filansak ya da hani yakın ha. tanıdıklar varsa... Bizim oğlan bir baksana filan diyoruz böyle. Bizim olan, şöyle denir mesela, mi? Çay içer mesela. misin bizim oğlan? Ha, mesela yoğurdu uzatsana bizim ha, oğlan mesela, tabii gelir olur. mesela sofrada. Tabii tabii. Aynen Oğur. o şekilde. Evet. Hacı lafını çok kullanıyoruz. Onunla ilgili çok büyük bir pot kırdım zamanında ama şu anda biraz daha az kullanmaya e, şey yapıyoruz, dikkat ediyoruz. Nasıl pot kırdığınızı merak ediyoruz ama çekiniyoruz biraz da sormaya. Ee, şöyle söyleyeyim. Abimin kayınbabası'nın ismi Hacı. Onun Hı -hı. yanında bir kez kullandım ben bu lafı. Hacı. Hacı bir bakar mısınız diye dediğim anda abi baksana filan lafı çevirdik ama artık duymuş oldu. Ee, çevirdik onu öyle bir atlatmış olduk. Peki efendim. Ondan çok dikkat ediyoruz. Bizim olanı kesin kesin gömüş yapmış. acı olduk. dediğim bizim olan ya falan filan diye toparlasaydınız <gülüyor> keşke. <gülüyor> hiç abi. toparlaması zor evet, ya. oldu Artık abi. elimde dahi bir vardı. Böyle yüzümü filan kapattım böyle utandım zaten. Peki efendim. Çok teşekkürler. Çok, <gülüyor> çok Teşekkür, teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Buğusya Hanım diyormuş ki ben bebeler diyorum demiş. Bebeler. Aa tabi ya. Yani Ankara'da bebe diyen kalmadı mı? Tabii. Bir, şu kadar liste yaptık. Kankitosundan, kankalamasyonuna Mesela, kadar her şey var. Bebe yok. İrfan Bey şehir şehir hitap e, şekilleri kullanıyormuş. Mesela Ankara'da Lagardaş, kardeşim Konya'da Orti, İzmir'de Bro. Bro mu? İzmir'de Can Kuş vardı bir zamanlar. Can Kuş, Bitti mi? O, da gel, o da gelmiş bir dinleyicimiz yazmış. İstanbul'da Dostum. Dostum. Dostum! Dostum. Dostum. <gülüyor> Dostum! Yalnız böyle söylenmesi lazım. Ondan sonra başka... Kankatör diyor mesela Bıngıldak Hı -hı. isimli dinleyicimiz. Ondan sonra Ayça Hanım demiş ki nereden çıktı çıktı tam hatırlamıyorum ama biz sürekli birbirimize Çiko diyoruz demiş. Çiko. Ondan sonra Kuşum Ay, diyen var. Zavorun Çiko'sundan çıkmadır Çiko ya. Rüzge Hanım demiş. Büyük ihtimalle. Ömür törpüsü adını takmış bulunmaktayız demiş bir dinleyicimiz. İnsanları yır, yıpratma bile bir iş arkadaşımıza ömür törpüsü, törpüsü diyoruz. kadar olsun. ağır bir laf yok ya dünyada. Evet. <gülüyor> Elinde bir törpüyle adamın ömrünü, ruhunu örseleyen bir şeyden bahsediyor Kemal Bey bir takım yayında söyleyemeyeceğim şeyleri yazmış ama bir tanesi söylenebilir belki. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri. <gülüyor> <gülüyor> ve katip. Günaydın efendim katip de güzelmiş. Güzelmiş evet. Buyurun kimle görüşüyoruz? Alo. Merhaba efendim. Merhaba nasılsınız? Sağ olun. İsminizi ol. alalım lütfen. Evet. Ben? Evet. evet. <gülüyor> bir, bir iki yıl olmuştu arayalım. Bir de senelerdir aramamıştım ama ben çok samimi arkadaşımsa lan derim direkt. Lan derim. Hiç <gülüyor> yani, lafı dolandırma. Ne falan. yapıyorsun lan? Lan. La diyecek. Peki tamam. biz kimle görüşüyoruz? Ben Özge. Özge, Özge kanka. Özge kanka Hoş çok teşekkür ederiz. Kanalımıza. Kanalımdan. Özge kankayı kanka. almayalım peki, peki. Aa, yok, bugün her... sevmediniz mi? Sevmiyor musunuz? O sadece gay amaçlı olur. Onun dışında ne bileyim bir hacı olur, muhtar olur, beydin. Muhtar diyorsun. Var. Muhtarı tercih edelim yani. O kadar da hırbolaşmaya <gülüyor> gerek yok. Sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça Hoşça yani. Kerem Bey demiş ki bir arkadaşım da birbirimize yıllardır bu. pardon az önce yayında hırbo lafı mı edildi? evet. Bana öyle geldi. Ee, baboli ve Orti diyoruz. Ee, Baboli'yi baboli sen de kullan. Baboli değil de Baboli değil Boboli olarak. Boboli'yi kullanıyordum ben bir ara. Ama aynı zamanda e, Pis Pis Pis Bey'le e, Beybili boy rutinimiz var demiş. Ritayen. Ben bir Babyly Boy. Bak Babyly boy. Boy'lu mu konuşuyorlarmış yoksa beybili Boy tek kelime mi? Babyly Boy canım tek kelime ya. Babyly Boy'du. <gülüyor> Galiba bu bazı laflar şimdi mesela biz çok samimiyiz. Ama diyorsun ki acaba gerçekten çok samimi miyiz? O zaman iki yola sapıyorsun. Birisi birbirine dünyanın en ağır hakaretleriyle lakap takmak, küfür resmen küfür. Eğer ona adam tepki göstermiyorsa Tamam demek ki samimiyiz. Bir de en iğrenç şeyleri bulup <gülüyor> hala kaçmıyorsa samimi. Baby boy denen adamın yanında duruyorsa. Ama Baby boy yani iki kişi birbirine diyor. Nasıl? Bir ya? yani i̇şte ne ne istiyor. Tamam, Birisi Baby boy demiş. Tamam. Bu adam Baby boy'dan sonra hala benimle muhatap oluyorsa demek ki gerçekten güzel bir dostluğumuz var diye. Bir sınama kelimesidir Tabii, belki. Evet. Arada da yoklamak lazım. Artık bir boyu kaldıramıyor. Demek ki ilişkimiz bir noktaya geldi falan. <gülüyor> mesela Emre Bey çok uzun olmasına rağmen, o uyarıyı da yapmış çünkü tweetinde çok uzun demiş. Ama demiş, kankey tobello. Oh! Mesela o var. Ondan sonra... Onda da şey var sanki. Şimdi herkes birbirine kanka derken yandan bir adam geliyor, kankilop diyor. Bir kıskanıyorsun hemen kankilop da demek olmaz bırak kendini kankaya ya kankanın güvenli sularına döneceksin ya da sen de bir enteresan peşinde koşacaksın i̇şte. o ne kankayla madde olur Ne? E, kankay tobello kankay tobello <gülüyor> yalnız o da yerleşiyor, ya, ya, yerleşiyor. ritim var tabi de Oğuzhan Bey bizim de buralarda Adana'da kankanın muadili kirve kullanılır evet. kirve o türkülerde var. bile var hiç kankalı Türk yok kankalı... kanka sevdiğime yaz halim böyle falan <gülüyor> güzel bir <gülüyor> Anadolu <gülüyor> türküsü ee, Ondan sonra Seçir Hanım Cicik demiş <gülüyor> Cicik var ee, Abla ablası bacısı Ablam diyorduk biz bir zamanlar herkesi ne kadar güzeldi o Aa, Evet Çünkü bu bakıyorum hep eril bir dil kullanılmış Günaydın efendim Günaydın. Kimle görüşüyorsun efendim İpek ben İpek Hanım size adınız dışında başka şeyle hitap edilen oldu mu hiç bugüne kadar ee, Evet oluyor Oluyor mu? Bu ne kadar. Min minik mi diyorlar misal? Naziksiniz, çok şey, kırılgansınız. Zaten. Naif İpek. Birisi size ya. muhtar dese parçalara ayrılacak gibi geliyor sesiniz. Yok e, bana at diyorlar daha çok. Atma, at mı? At mı Evet. Tay gibi yani. yani ya bu... Evet. Tay gibi büyük alanından yok. Yok tamam. baya büyük. Hani. Evet abim diyor daha çok. At gel mi diyor? <gülüyor> Arada kesme şeker falınız atıyor hatta. Baya iyi ilişkileriniz var abiniz. E, abi. yani, yani. evet. Onun ismi ne? Gökhan. Siz, ona ne ya, siz ne diyorsunuz? ne hakikaten? Ben abi diyorum ama. Yapma <gülüyor> falan diyordu belki. <gülüyor> Yeter falan diyordur. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İngile güle güle İpek Hanım. Ondan sonra. Hiç böyle naif bir kızı at denir mi ya? Hakikaten ya. Ama şeker verince gönlünü <gülüyor> aldıyor demek ki. <gülüyor> <gülüyor> e, Litanyan demiş ki ben bir de muhtarı. Muhtarı da çok güzel aslında. Ha <gülüyor> mıhtar. I şeklinde okunacak diye özellikle yazmış. Hiç fark etmiyor muhtar da muhtar da seçimle iş başına gelen demokrasi kültürü yetişmiş. Adam gibi bir kullanış ülkelerde. Neyi kültürünü? Demokrasi kültürünü. Ondan sonra Murat Bey FO. FO demiş. Ne yaptın FO? Ne yaptın FO? Mesela biraz şey yapmak için FO'cum. Föstekliğin bir göstergesi mi FO? Yok canım. FO. Ne yapıyorsun? FO dese hani bana deseniz bir anlamı var. Hani Fahir Uyunç'un kısaltılması. Ha evet. F. Hakan Bey, kankalavista demiş. İşte oh. bunlar hep zorlamalar, Vallahi. değişik variasyonlar. Kito Bellodan sonra Kan Kalavista. <gülüyor> Bak bu güzelmiş. ne demiş? Ee, Her şey çok güzel olacak filminden bu yana Altan diyoruz bizimiz demiş. <gülüyor> o da güzel. <gülüyor> Ondan sonra Çiğdem Hanım İtalyanlarla. E, İtalyanlerle. İtalyanlar. <gülüyor> İtalyanlerle. <gülüyor> grande, Grande Patata. Hı hı. İngilizce konuşanlarla baby. Ondan sonra dur, ne oldu? Fransızca ya? konuşanlarla monsieur. Tweet tweet gitti. Tweet mi gitti? Tweet gitmesi tweet, vallahi Canlı gitti. Canlı yayında tweet gitti. Canlı yayında tweet gitti rezalet. Hemşire dur o, o twite ulaşamıyorum şu anda ben. Allah Allah. Başka twite ulaş Başka, <gülüyor> başka, başka, başka twite ulaş. Yok Twitter'a yazayım da bir o twite ulaşabilir miyim diye. sonra başka. Günaydın e, efendim. Günaydın. günler diliyorum. Ee, ben Selim. Selim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin şimdi arkadaşlarınızın arasında ismini Selo mu? Yok ama bazen selocan diye kullanıyorlar. Selocan evet. diye kullanıyorlar. Tamam. Evet. Buyurun Selim Bey. Ee, biz genelde arkadaşlarımız arasında e, eski bir adeti yaşatıyoruz. Anda kelimesini kullanıyoruz birbirimize. Anda mı? Anda. Anda mi? evet. Ee, anda... Ee, Orta Asya e, Türklerinde e, kırmızının üzerine kan damlatılarak iki tarafın e, kanının damlatılarak e, içilmesiyle e, içilen bir ant aslında. Ha, ant içme oradan mı geliyor? Evet. Evet, anda kelimesi bu, buradan geliyor. Bu i̇çeceği mi deniyor bu, eyleme mi anda? Ne, ne, ne? Ee, Andanın anda, ee, kişinin, e, iki kişinin arasında kullandığı e, kanka kelimesi, yani e, kan kardeş kelimesinin e, esas kullanılan şekli. Ha, anda oluyorlar yani. Onlar anda, anda oluyorlar. Beraber evet, içtikleri evet. içkiye ant. Şey, Yapılan an, eylemede evet, evet. and içmek deniliyor. Evet evet doğrudur. Kırmızının üzerine iki tarafın kanı akıtılarak kan e, iki kardeşliği taraf gibi. Da evet bunu. Evet, hmm. evet evet. Ama normalde kan kardeşliği çok sağlıklı olmadığını bilerek söylüyorum. <gülüyor> Kesikleri yani birbirine her türlü falan ulaşabilir tabii o değil ayrı mesele. Kesikleri birbirine değdirme değil midir? E, avuçları evet avuçları evet doğrudur kan kardeşlik o şekilde yapılıyor. Anda da dediğim gibi kırmızı. Hafif bir, bir alkol de dediklerinde kırmızı rengi. Peki efendim Ferao evet. çok teşekkürler i̇yi, iyi Yayınlar diliyorum sağ olun. Kimisi, kimisi kanı böyle oral yolla almayı tercih ediyor, kimisi, kimisi doğrudan, damardan e, damar yoluyla almayı tercih ediyor. Niyan Hanım demiş ki hemşire de söylenmemiş galiba demiş. Eski ofisimizde kullanılıyordu demiş. Ne güzel hemşire de hemşire. söylenmedi. Bazı değerlerimiz kayboluyor gidiyor. Başka, babam eski muhtar olduğundan arada bir muhtar ve kahya deriz babama demiş Okan Bey. Ama favorim bizim oğlan. Bizim oğlan. Hmm. Bay ne kadar yayılmış ya biz hiç duymamıştık. Tamam, tamam. Sen de iki kişi de duydun. Ne kadar yaygınmış oldu Ege. E, Kankilop kanki da öyle. İki, iki kişiden duydum. <gülüyor> Bayağı yaygın. <gülüyor> Tuğiştem onun bir tane bir şey söylemiş. Hacı'nın türevlerini kullanıyoruz biz de mi? Birkaç tane Hacı yermiş. <gülüyor> ee, Hacı adayı bir tanesi. <gülüyor> Günaydın efendim. <gülüyor> Günaydın. Kimle görüşüyoruz? <gülüyor> Yok aklımızda iyiyiz. <gülüyor> Hacı adayı ne yapıyorsun? Çok güzelmiş o. <gülüyor> Bekliyoruz ne yapalım işte çıkacak diye <gülüyor> iyi valla kankayla başladığımız günümüzü hacı adayı diye bitirdik bence iyi oldu <gülüyor> Dudu diyorlarmış e, Tutku çok yaygın bir biçimde Ben bir, bir ürgeye eve gittiğimde hacı adayı diyeyim de bakalım <gülüyor> kimde kalacağım önümüzdeki hafta <gülüyor> Ya her, her gece siz yattıktan sonra benim sesim <gülüyor> gelecekse. Şakaydı o. Ya düdük şak gülmedin mi sen niye gülmedin? Telefonu <gülüyor> mu konuşuyorsun? <gülüyor> kısık kısık seslerle. E sen sana mösy diyeceğince sen de işte acı adetini veriyorsun abi. Hocam ver diye bak. Hocam de Ben çantamı hazırlayım küçük bir sürü çantası gelmeye etti bir sırada. Ay. Ay. O zaman yavaş yavaş. Böyleyken yavaş. böyle. Hadi o zaman dinleyicilerimize dağıtalım. Şimdi e en zor kısmı. Güldük, eğlendik. Bebeksiler, ee... bebeksiler nedir ya? Bebeksiler. <gülüyor> Tuğçe Hanım göndermiş. Bence çok havalı bu demiş. Bebeksiler. E... <gülüyor> Arkadaşlarıyla öyle konuşuyorlar kendi <gülüyor> aralarında. ki bu Hacı Adayı programın sonuna doğru geldi ya. Ben hep ona gülecektim. Bütün program boyunca. Şimdi daha güzel oldu. <gülüyor> e zor kısım. iki şanslı dinleyici seçmek. Bir tanesi Hacı Adayı diyen dinleyicimiz olsun. Kim? Rem? Hacı adayı mı? Hı -hı. Hı, en son Hacı kime geldi? Kimden geldi? Onda mı kaybetti Oktay o tweeti de? Hacı adayına verin davetiyeyi demiş. <gülüyor> Öyle Twitter'da de var. Nur, nereye gitti ya? ya Oktay abi hep abi sürekli verdi? kaybediyorsun ya. Tamam canım onu... Ha, e, Tuğçe, Hanım, Tuğçe, Tuğçe Hanım. Tuğçe Moral. Tuğçe Hanım tebrik ediyoruz. Cumartesi sizi partimize bekliyoruz. İkinci ismi de seçelim şimdi. Adaylar arasında. Adaylar arasında. Ne aday olabilir? Ne aday olabilir. <gülüyor> Telefondan mı yoksa burdan telefonun olsun telefon tamam, telefonu. hadi be, o zaman bir şey söyleyin de ona göre hiç isimlere bakmadan sizi en çok etkileyen ne oldu vallahi bilmiyorum benim burada biraz altını diğerlerine göre daha fazla çizdiğim etrafını karaladığım Tosunum var Tosunum var Tosuma olan var hadi bak hemen o Tosunum diyen dinleyicimizi ben unuttum gibi olduğunu ama Cenk. Tosuna mı daha şişman olana Öyle dese ya ne kadar güzel olur. Dostlukları pekişir. Tosun Amya. Tamam. Cenk Bey verelim Cenk mi? Verelim. Cenk, Cenk, Cenk Bey tamam. de o zaman vermiş olur. Cenk da. Bey tebrik ediyoruz size. Radyomuza ulaşmanız gerekiyor. Davetiyle ilgili bilgi almak için. Tuğçe Hanım'a da biz yazarız herhalde. Yazıyoruz. Değil mi? Onu, onu da ama istiyoruz daha radyoya ulaşmasın. Onun Tuğçe da ulaşsın. Ama... Herkes ulaşsın. O. Bir yayına bağlanmak için kullandığınız telefonu e, iletişim içinde kullanabilirsiniz. 230-30'dan, 210-30-30'dan bizi arayabilirsiniz. İsterseniz yavaş yavaş. Ne dersiniz hacı adayları? Valla iyi deriz ne diyelim? Kapatalım mı? O zaman yarın sabah buluşma dileğiyle. Hoşçakalın. Bir gün